Bismillahirrahmanirrahim Peygamberimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilcümle peygamberan azam ve resulü fikam aleyhimussalavat ve selam efendilerimizin Ezvacı Tahirat'ın, ehlibeyt Beyti Mustafa'nın, Evladı Resul'ün, Ashabı Resul'ün, Etba'ı Resul'ün, Din, Millet, Memleket, Vatan, İlim yoluna hizmet etmiş. Ve tarihe mal olmuş bütün büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın, Bilm cumle Piran ayzamın ve dervişan-ı kiramın haseten Mevlana Celaleddin Rumi, Faderi Alileri Sultanü'l-Ulema Bahauddin Velad, Burhaneddin Muhakkak-ı Tirmizi, Şems-i Tebrizi, Salahaddin Zarkub, İsmaileddin Çelebi, Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi ve Bilcumle Çelebi Hanım, şahın dervişan Mesnevi şarihlerinden Ankaravi hadretlerinin Bosnevi hadretlerinin Boursevi hadretlerinin Abidin Paşa'nın Kenan Rufayi Bey'in Ahmet Avni Konuk Bey'in Şefikcan Hocamızın Mithat Bahari Bey'in Selman Dede'nin ve eserinden istifade ettiğimiz Tahirül Mevlevi hadretlerinin Bilcümle Hamuşa'nın Dervişa'nın Arifa'nın Diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan Ümmet-i Muhammed'den ahirete gidenlerin, ana, baba, akraba-i talukatımızdan, abav ecdadımızdan ahirete gidenlerin kafesinin ruhları için, bil cümle ehli iman ervahı için rızaen lillah, el-Fatiha, Euzubillah. El Elhamdülillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yavmiddin, Yaka'la Ehdina's-sırat al-müslefim, sırat al-ledim, Allah'a emanet olun. Allah'a Tu megumara bedan şehbar niist, bakar iman karha düşvar niist. Huzura varmak için bende takat yok deme. Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Bugün başka bir konuya geçeceğiz. Peygamberlerin sıradan insan olmadığını, bize peygamberlerin sıradan insanlar olmadıklarını anlatan bir bölüm. Bu da bir hikaye ile başlıyor. O hikayenin sonunda da Hazreti Mevla'na söyleyeceklerini söylüyor, nasihatlarını dile getiriyor. Bakkal ile Tuti'nin hikayesi. Vaktiyle diyor bir bakkal vardı, onun bir de Tuti kuşu vardı. Tuti kuşu papağan, güzel sesliydi, yeşil renkliydi, güzel söz söylerdi, öyle bir hayvandı. Tuti, papağan, tuti gibi papağan gibi bazı kuşların ufak tefek söz söyledikleri biliniyor. Fakat onların o sözleri söylemeleri anladıklarından dolayı değildir. İşittikleri sesi aynen taklit etmek kabiliyetinde olduklarındandır. Bu kuşlara söz öğretmek için kafeslerinin karşısına bir ayna koyup aynanın arkasından söz söylerlermiş. Tuti aynada aksini görünce onu başka bir kuş zanneder. İşittiği sözü aynen o kuş gibi söylüyor. Onu taklit ederek o kelimeleri öğrenmeye çalışırmış. Hafız Şirazi işte diyor. Beni Tuti gibi ayna karşısına koydular. Üstad-ı Ezeli yani Cenab-ı Hak her neyi söyletiyorsa ben onu söylüyorum demiş Hazreti Mevlana da öyle bütün peygamberler de öyle mesela peygamberimize yazılmıştır tutti mucize guyye her ne desem laf değil diye devamyanva va o kendi yanından konuşmaz o ne söylemişse Allah sözüdür Va aldığı vahiy ile getirir kul işte şey de Evet <gülüyor> Oman yanıtık an el diyor. Kendi hevasından sonra yaptıkları da Allah'ın emriyledir, söyledikleri de Allah'ın emriyledir. Yaptıklarının Allah emri emriyle olduğunu Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya öğretiyor. Vamma faaltu an emri diyor. Bütün bu yaptıklarımı kendi yanımdan yapmadım diyor. Kendi işim olarak yapmadım diyor. Allah öyle öğremirettiği için. İşte Fatih'in küçük kardeşi, Sultan Cem'in bir şeyi varmış, tutisiz papağanı. Kendisine öğretilen Allahu Yansur Cem duasını tekrarlar durum. Allahu Yansur Cem, ey Allah'ım Cem'e yardım et. Tabi Cem sonra işte şey oldu kaçtı gitti, şeylerin eline düştü, Malta Şövalyelerinin eline düştü, Papa'ya şey rehin verildi falan etti. Uzun bir hikaye tarihte yazdığı gibi. Sonra tabi Sultan Cem, şey edince, vefat edince, o kuşu şey alıyor, Beyazıt Han, Sultan Beyazıt alıyor. Allahu yerham Cem duasını buna öğretin demiş. O kuş ondan sonra da hep, Allahu yarham cem, ey Allah'ım ceme rahmet et diye söylemeye başlamış. Önceden yansur cem diyor, ceme yardım et diyen kuş, sonradan Allah'ım rahmet et diye yalvarmaya başlamış. Dükkanda bekçilik ederdi o kuş. Çarşıdaki esnaf ve tüccara nükteler söyler. İnsanlarla konuşurdu. Tutilere mahsus ötüşü, Üstade idi yani iyice öğrenmişti o şeyleri kelimeleri Efendisi bir gün eve gitmişti Tuti dükkana nezaret ediyordu Yani bakıyordu kafesten Bir kedi fare yakalamak için birdenbire dükkana atıldı Tuti de can korkusundan sıçradı Dükkanın bir köşesine kaçtı Lakin gülyağı şişelerini devirdi Şişeler döküldü Bakkal değil de burada attar demesi lazımdı şeyin tercüme edenin yani burada bakkali demiş metinde de bakkali çünkü bakkalda gül yağı şişeleri olmaz attarda olur evet işte neyse yani işte bazen şey olurlar. Efendi sevden geldi, Baktı ki dükkanda bütün şeyler kırılmış, Her tarafa gül yağı dökülmüş yerlere kadar, Dükkan yağ içinde, Elbisesi de yağa bulanmış, Tuti'nin yaptığını anlamış, Başına vurup tüylerini dökmüş, Kafasını kel haline getirmiş, İyice dövmüş yani, pataklamış Tuti. Tuti birkaç gün konuşmayı kesmiş, Bakkal da yaptığına pişman olmuş, Ah etmeye başlamış, Demiş ki bakkal, Sakalını yolluyor eyvah Nimet güneşim bulut altına girdi diyordu Niye küstürdük bu kuşu niye bu kadar üzdük Elim kırılsaydı da O tatlı dilli tutinin başına vurmasaydım Nasıl da vurdum diye Teessüf ediyordu üzülüyordu Kuşunun söylemesini bulmak için Yani tutiyi tekrar konuşturmak için Fakirlere hediyeler dağıttı, sadakalar verdi, adaklar adadı. Üç gün, üç gece sonra bakkal dükkanda hayran ve ağlamaklı bir halde oturuyordu ki bu kuş ne vakit söyleyecek, ne vakit tekrar ötmeye başlayacak diye binlerce gam ve keder ile vakit geçiriyordu. Tuti söze başlasın diye ona türlü türlü acayip ve garip şakalar yapıyordu, şeyler gösteriyordu. Başı çıplak bir derviş geçti kapının önünden. Tuti onu görünce kafası tas ve leyen gibi caz çavlaktı, Tas gibi caz çavlaktı diyor. Saçları dökülmüş bir derviş. Cevlaki derler onlara Cevlaki o bir şeydir Kalenderi şey tarikatının Bir bölümüdür Hatta onlar kirpiklerini kaşlarını da tıraş ederler Sakallarını da keserler Öyle Bir şey tevazu için Mahfiyet için O sırada Tuti dile geldi Ey falan diye seslendi dervişe Ey kel Neden kellere karıştın Yoksa sen de mi Şişeden yağları döktün Seni de mi efendim benim gibi dövdü dedi Şimdi bu Tabi gülünç bir hikaye Şimdi buradan mana çıkaracak Hazreti Mevlana. Tuti'nin aba sahibi Dervişi kendi gibi Sanmasından ve nefsine Kıyas etmesinden Herkes gülmeye başladı Konuştu ve dedi Cevlak cevlaki Türkçe bir kelimedir Çıplak manasına gelir Bazen cascavlak diye tekit olunur. Bu sahil mevlevinin yani şerhi yapanın. Bu umumi manasından başka bir de hususiyeti vardır ki başı saçsız demektir. Cevlaki selbürehne terkibinde cevlaki işte bu cavlak yani saçsız manasındadır. Geçen dervişin cavlaklığının tabi olmak ihtimali olduğu gibi Melamet meslekine süluki dolayısıyla çar darp yapmış olmasından ileri gelmiş olmak imkanı da vardır, ihtimali de vardır diyor. Çar darp saçın, bak, saçın, kaşın, bıyığın ve sakalın dört şeyin yolunması demektir. Çar 4 demektir. Evvela saç, kaş, bıyık ve sakal tıraş edilmesidir ki şöhretten ve halkın teveccühünden uzak kalmak Yahut neş'e-i emmareyi ve gururu kırmak için melamete sülük edenler bunu yaparlarmış, vaktiyle yapılmış, yaşanmış bir hayat. Şimdi herkes gösteriş ve olduğundan daha büyük görünmeye çalışıyor. Eskiden herkes olduğundan daha küçük görünmeye çalışırdı. Şimdi herkes olduğundan daha büyük görünmeye çalışıyor. Adam şey, küçük bir tezgahı vardır, kendisini şey büyük market sahibi gibi Utanıtmaya çalışır Falan Öyle maalesef Halk arasında meşhur olmak Ve onların hürmetini kazanmak Seyri pek sağlam Bir benttir ki Salik'in manen ilerlemesine mani olur Şöhret engeldir, servet engeldir Nimet engeldir Kibir engeldir Hepsi Allah rızasının önünde Bir takım setlerdir işte Rütbe dahi, onu size söyleyin. Profesörden, doktordan falan şey olmaz. Öyle evliya falan olmaz. Çünkü onlar hastanelerde yarı tanrı gibi dolaşırlar. Hemşireden olur, hasta bakıcıdan olur, ezik sınıftan olur. Ya söyleyeyim, subaydan zor olur. Muvazzaf subaylardan, generallerden, amirallerden falan. Baş çavuştan olabilir, onbaşıdan olabilir. Çünkü onlar ikinci sınıf şeydir. Her bakımdan öyledir yani sadece misal olsun diye. Yoksa generalleri küçük düşürmek ya hatta doktorlara kin duyduğumdan dolayı böyle söylenmiyorum. Öyle bir şey yok kimseye kinimiz yok. Ama kendini beğenmiş bir yerde halk tarafından işte yüksek büyük görülen kimselerde öyle evliya falan filan olmak gibi bir şey yok yani öyle kolay kolay olur. ama çok içlerinde Kabiliyetli olanlar vardır Bütün rütbeyi bilmemiştir Şöhreti serveti hepsini bir tarafa atıp Allah yoluna sülük edenler de vardır O zaman başkadır Onlar da çok azdır tabi Eskiden öyleleri de vardır mesela İdi Mesela Neyzen Yusuf Paşa var Neyzen Hem Paşa hem Nezen Düşünebiliyor musunuz? Öyle. Çok çok var öyle fakat bu benlikten kurtulmak bahanesiyle bu meşrebi istismar edenler de çoktur. Ha, her şeyin istismarı vardır. Diyor ki benlikten kurtulmak için bunu hakiki samimiyetle yapan dervişler de vardır. Onları taklit edip kendini kalenderi gibi yahutta melami gibi göstermek isteyen sahtekarlar da vardır. Onların da de derdi başka. İşte sadaka toplayıp falan edip falan. Bir şeyler yapmaktır El altından saman altından su yürütmektir Her şeyin Mesleğin sahtesi vardır Taklidi vardır Erenler ezan okunuyor Camiye gidelim mi denildi mi İstek şarttır derler Bizde O istek hak vere derler Henüz daha o de, mertebeye gelmedik Derler Dem çekmek haram değil mi Neden içiyorsun denilince de e, i̇stek haktır, hakkın isteğini yerine getirmek gerekmez mi diye Kendi şehveni yahut da günah arzularını bir de hakka şey ederler, transfer ederler Yani Allah böyle istiyor, ne yapalım şimdi şarap ismemizi o istiyor Biz de emri yerine getiriyoruz Yahut onun rızasını, arzusunu yerine getiriyoruz gibi Yok böyle bir şey, bu bir Allah'a iftiradır Allah kötülüğü emretmemiştir hep, hep kötülükten sakınmamızı emretmiştir Şarap içmek Allah'ın razı olacağı bir şey olsaydı Baştan haram kılmazdı zaten İçin derdi bol bol ben şarap içenleri seviyorum derdi Evet Feşteni bu diyor zaten İçin haberi uzak durun diyor Sakının diyor Evet Ama böyle kendi yaptığını da Zaten kimse yaptığı suçu kendi üstüne almaz Çok yiğit insanların işidir ben bunu yaptım, evet bu benim suçumdur, bu benim kusurumdur diye onu söylemek için çok karakter sahibi, yüksek seciyeli, çok yiğit insanlar olması Ruhan ruhen çok mert ve yiğit insanlar olması lazım. Kusuru itiraf etmek. Hep başkasına atarız, sebebi dışarıda ararız. Çocuk ayağı takılır, taşa düşer, taş beni düşürdü der. Benim ayağım takılır, düşürdü Çocuklar top oynarken camı kırarlar. Biz camı kırdık demezler. Hocam cam kırıldı. Kim kıldıran? Söylemezler. E yaşadık biz ben okuldan geliyorum. Çocuklar nasıl birbirlerini korurlar? Bilmiyoruz hocam kim kırmış falan. Bu cam kırılmış. Ulan bu sabahleyin safa sağlamdı bu camı biriniz kırdınız işte. Açıkça ben kırdım diye söylesene yok. Çekinir söyler. İşte her diyor ki şey kabahat <gülüyor> ee, kabahat kız olsa etseler gelin acaba gerdeya giren olur mu diyor yazın isterseniz bu bizim Türkçe atasözümüzdür <gülüyor> kabahat kız olsa etseler gelin acaba gerdeye giren olur mu diyor yani o kabahatı üstlenen evet ben bu işi kabul ediyorum diyen pek yiğit kişi çıkmaz bütün alem Bu kıyası ı nefs sebebiyle sapıttı diyor Hazretim Mevla'nın İşte bu hikayenin sonu bu Kuş aklıyla bakarsan öyle görürsün işte Papağan aklıyla bakarsan Bütün kelleri Efendisi dövmüş de kel etmiş gibi görürsün O da gül yağını döktüğü için yapılmış zannedersin Çünkü tek boyuttan bakıyor o gül yağı şişelerini döktü başı kel oldu her kelin gül yağı şişesi döktüğünü zanneder falan De bütün alem bu kıyası nef sebebiyle kendini ne diyoruz şimdi biz Kıyası nefs yani şey empati tabi empati sebebiyle kendiz gibi zannederek yoldan çıktı diyor ebdali ilahiden yani Allah'ın seçkin kullarından başka Herkes diyor bu yolda sapıttı. Sadece Agah olanlar, arifi billah olanlar böyle kendilerine kıyas etmediler peygamberlerin. Onların yeri başkadır. Biz onların kölesi bile olamayız. Hazreti İsa bile bakın İncil'de. O gelecek olan Faraklit'in diyor ben ayak kaburlarını bağlamaya layık değilim diyor. İncil'de ama onu İncil'deki bu sözü Peygamber Efendimiz için söyl Hazreti İsa'nın Peygamber Efendimiz için söylediği bu sözü Hazreti Yahya'ya mal ederek İsa için söylenmiş gibi gösteriyorlar. Halbuki eski metinlerde iş Hazreti İsa tarafından söylenmiştir o cümle. Ben o gelecek olan, benden sonra gelecek olan farakleting diyor. Ayak kabırlarını bağlamaya layık değilim. Ben daha size birçok şey söyleyecektim ama şimdi anlayamazsınız. O gelince size benim söylemek istediğim her şeyi söyleyecek diyor. Benim söylemek isteyip de söylemediğim her şeyi size o söyleyecek diyor. O geldiği zaman onun onun tarafını tutun diyor. Kendi ümmetine de şeyi bu, vasiyeti bu Hazreti İsa'nın. İncil'de, Yuhanna İncil'inin 20. şeyidir, ayetidir, bölümü. Küçük küçük bölümlerdir o. Yohanna İncilinde Faraklit. Onu değiştirdiler şimdi. Faraklit kelimesini kaldırdılar. Feraklit kelimesinin eski Latince'deki manası Ahmet manasına geliyor. Ve ayette zaten "Yeti min ba'dismuhu Ahmed" diyor. Hazreti İsa benden sonra Ahmet adıyla bir peygamber gelecektir diyor. Peygamber Efendimizin yeryüzündeki adı Muhammed, melekler arasındaki ruhani alemdeki adı Ahmettir. Evet, evet. Ah, oh, ah, oh, onu anlamak mümkün değil. Mümkün değil, hele bizim gibi. Nereden? Bu, bu gittikçe onun e, şeyinden, sünnetinden, dininden, şeriatından uzaklaşıyoruz. Tasavvuf ehli şeriat düşmanlığı yapıyor. Şeriatçılar da tasavvuf düşmanlığı yapıyor. Ta oraya kadar girmiştir. İmam-ı Rabbani diyor ki şeriatla tarikat kıl kadar birbirinden farklı değildir. Diyor, Farkı yoktur diyor. Şeriat çerçevedir. Tarikat onun içindeki maneviyattır işte. O orada bulunur. Hazreti Mevlana diyor ki o aşk-ı ilahi dediğimiz kevser şarabı aşkı ilahi dediğimiz kevser şarabı takva küpünde bulunur diyor. Onu orada bulacaksın. Başka yerde yoktur. Takva ehli olursan aşk ehli olursun. Takvayı bırakıp ibadeti bırakıp bilmem ihlası bırakıp böyle tasavvuf olmaz. Aptal şimdi şeye çıkıyorlar. Semaa çıkıyorlar. Ya sema zikirdir, ibadettir. Abdestsiz çıkarın oraya herkes abdest alıp çıkması lazım. Cenabet bile çıkarlar var belki bilmiyorum ama kimsenin günahını almayalım. Evet. İnsanların yarısı cenabet dolaşıyor zaten. Ondan sonra da niye bereket yok diyor, niye paranın kıymeti yok diyor. Peygamber Efendimiz'e bir sahabeden birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah. Ben çok geçim sıkıntısı çekiyorum. Ne iş yapsam gelirim harcamalarıma yetmiyor. ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Ne yapayım diyor. İşte burada kitapta var. Hiç gibi o peygamber efendimiz diyor ki abdestsiz dolaşma diyor. Evet. İçinizde geçim sıkıntısı çeken varsa bu peygamberin tavsiyesi sadece o sahabeye değil. Kıyamete kadar gelecek bütün ümmete. Eğer böyle kazancınız gelirinize yetmiyorsa bereket eksikliğidir o. Abdestsiz olma, abdestsiz dolaşma. Namaz abdesinden bahsediyor. E, ümmetin yarısı Cenabet dolaşıyor. Bırak namaz abdesini. Evet siz bir şey söylediniz. Mevlana hiç sema etmemiştir gibi laflar duyuyoruz. Hayır, sema etmiştir Mevlana. Çok sema etmiştir ama Mevlana'nın sema bu sema değil. Aşka gelip coştuğu zaman kalkıp dönüyor. Futbol, maç seyrediyoruz. Gol atan futbolcu da takla atıyor havada. Bu bir sevinç işaretidir. Öyle bir coşku geliyor içine ki. Ama bu sistematik dediğimiz şimdiki bu usulüne, erkanına uygun olarak birbirini selamlayarak işte birbirine şey ederek bu bu adab erkan içerisindeki bu sema Sultan Veled'den sonra işte demin ismini andığım şey Ulu Arif Çelebi'nin koyduğu düzendir. Sultan Veled babasıyla beraber. Sultan Veled Mevlana'nın oğlu. Madem ki dediler sema yapacağız. Şuna bir usul getirelim. Şöyle bir başlangıç olsun. İşte neylerin eşliğinde Daha çok ney ve zaten o zaman Şimdiki gibi keman vesaire falan yok Ut çalan da azdır Şey rebap var Ney var o kadar e, O zaman yaşarken, Evet sonra, Efendim Veled, Çok sonra, sonra çok sonra bin, Hazreti Mevlana 1273'te vefat etti Sultan Meled'in Vefatı Sultan Veled'den Önce şey var Hüsamettin Çelebi var Aşağı yukarı 20 sene Hüsamettin Çelebi'nin şeyi var. Sultan Velidin vefatı 1305'tir. Ulu Arif Çelebi de sultan şeyin Sultan Velidin oğlu, tek oğlu var zaten. 15'e yakın çocuğu olmuş. Hepsi 2-3 yaşındayken ölmüş böyle küçük yaşlardaken. Ölmüş, ölmüş, ölmüş de Fatıma Hüsamettin Çelebi'nin şeyi eee Pardon, hesabı çelebi diyorum. Salahaddin Zerkub'un kızıdır. Yani Hazretim Evlana'nın gelini, Salahaddin Zerkub'un kuyumcu Salahaddin'in kızıdır. Fatıma adında. Onu oğlunu aldı. Onun da çocukları hep küçük yaşta öldü öldü. Bir tane işte Ulu Arif Çelebi dediğimiz. O Arif Çelebi kaldı, oğlan kaldı. En son çocuğu. Ondan sonra da çocuk olmadı zaten. Tepey Hazreti Mevla'na bir hikaye anlatıyor. Çok üzülüyor tabii. O da çocukları çok severmiş. Yine böyle çocuklarını çok kaybetmiş küçük yaşta. Benim kayınvalidem de öyle. 4-5 tane çocuk kaybetmiş. Ondan sonra şimdiki benim eşim dünyaya gelmiş. Ona da şükriy adını koymuşlar şey için. Şükür olsun diye falan. İşte bize ya dursun koyarlar. Yahut işte... Ona benzer isimler vardır. Böyle bunun gibi diyor ki vaktiyle bir kadın vardı, çok çocuk yaptı fakat çocuklar hep böyle küçük yaşta vefat etti. Hiç birisi iki yaşının üstüne geçmedi. Çok üzülmüş, ağlamış demiş Ya Rabbi ben çocukları çok severim ama bana bir tane çocuk bu kadar çocuk yaptım bir tanesini bile bağışlamadım. Diye böyle deyince o gece rüya görmüş Rüyasında kendisini cennette görüyor Bakıyor ki böyle 15-20 tane çocuk Çimenlikler üzerinde gülüp oynuyorlar Şakır şakır kahkahalar, oyunlar, eğlenceler böyle şeyler Çimenlikte üstlerinde de şeyler var Huriler onlara nazaret ediyorlar, bakıcılar O kadın diyor ki rüyayı gören Rüyasında Aa bunlar kim diyorlar? E diyorlar ki bunlar işte senin çocukların. O küçük yaşta ölen çocukların hepsi böyle. Sen küçük yaşta ölen çocukları çok severdin. Çok severdin. Allah senin sevdiğin için onları hep çocuk olarak sana cennette tekrar ihsan edecek diye onu çocuk yaşta aldılar. da orada büyüyüp kazıp kadar adam olacaklardı. Çocuklukları gideceklerdi ama Burada onlar hep çocuk olarak seni bekliyorlar diyorlar. Annelerini bekliyorlar. Bunu Hazreti Mevlana anlatıyor bu hikayeyi. Bunu gelini için yazmıştır. Gelinini teselli etmek için yazmıştır. Bu mesneviye onun için girmiştir yani. Bu hikaye hikayelerin de arka planı vardır. Evet. Ya şunun bunu herkes bir şeyler söylüyor ki Mevlana'yı anlamak istiyorsan okuyacaksın kim olduğunu kardeşim. İşte orada kitaplar var. Bütün dünya okuyor şimdi merak etme en çok Amerika'da okunuyor Mevlana. Rumi diye. Ondan sonra İngiltere'de okuyorlar. Onun tercümesini yaptı. Nicholson diye bir adam şarkiyatçı. 20 senesini verdi. Bütün işi, gücü, ilmi, yazarlığı, çalışmayı her şeyi bir tarafa bıraktı. Mesnevi üzerinde çalıştı ve Mesnevi'yi 20 senede İngilizceye tercüme etti. Nicholson. En son öleceği zaman da şunu söylüyor. Ah Mevlana sen haklıymışın diyor. Evet sen haklıymışın diyor. Okuyan hayran, okumayan düşman. E, bilmediğin her şeye düşmansın zaten. Sende olmayan şeye düşmansın. Öyle şunun bunun lafıyla falan olacak şey değil. Ben de size benim söylediklerime inanın demiyorum. Açın okuyun kardeşim. Onun için kitaptan ders yapıyoruz, havadan yapmıyoruz. Şey Etmiyorum, sonra sor. Ha. Sonra bitsin ki. Bak bir şey söyledim, bak yarım saat konuştuk. Bir şey daha söylersen ders gider. Biraz şeyini usüler ayet edeceğiz. Adap denilen bir şey var. Ha. Kusura bakma. Hemen rak, rak, rak beni böyle iki de bir kesecek olduktan sonra ben seni sonra dışarı çık derim. Şeyde yani yani stadyumda da öyle Hakem baktı ki Teknik direktör fazlaydı da Hemen gönderiyor dışarıya Soracaklarınızı Dersten sonra sorabilirsiniz Hatta ders dışı şeyleri de sorabilirsiniz Aklınıza ne gelirse sorabilirsiniz Ben açıkım Biliyorsam söylerim Bilmiyorsam bilmiyorum diyorum. Bu kadar Buraya allamelik yapmaya gelmedik. Bu kadar efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bütün alem bu kıyası ı sebebiyle sapıttı. Sadece agah olanlar kurtuldular. Şimdi peygamberlerle. Bize peygamberler kim? Peygamberlerin meziyetleri, özellikleri nedir? Onu tanıtacak Hazreti Mevla'nın. O zaman peygamberlerin bizim gibi insan olmadığını anlayacağız. Peygamberlerle eşitlik davasına kalkıştılar. Velileri de kendileri gibi, yani peygamberin varisi olan evliyayı da kendileri gibi sıradan insanlar sandılar. Ne evliya ne enbiya. Bizim gibi sıradan insanlar değiller. Onlara Allah başka türlü ihsanlarda bulunmuştur. Manevi ikramlarda bulunmuştur. İnşallah bize de buludur. Biz onu bekliyoruz. Layık olursan sana da verirler. Evet. İşte biz de insanız. Onlar da insan. Biz de yeme yeme uyumaya mecburuz. Onlar da yiyorlar, uyuyorlar. Çarşıda dolup dolaşıyorlar. İşte şeyde. de. لِهَزَا الرَّسُولُ Furkan Suresinde, Furkan Suresinin ikinci sayfasında, milyarlar rəsul, bu resul bu peygamber dediğiniz nedir, ne oluyor? Ya taam yemek yiyor, veya yemşifil esvak, çarşıda, pazarda, sokakta bizim gibi alışveriş yapıyor, dönüp dolaşıyor, yemşif yürümek fil <gülüyor> esvak dediler. Körlüklerinden şunu bilmediler ki. Arada ucu bucağı bulunmaz büyük bir fark vardır ve büyük bir uzun bir mesafe vardır diyor Hazreti Mevla. Gaflet sahiplerinin peygamberleri ve velileri kendileri gibi sanmalarını Kur'an-ı Kerim haber veriyor zaten. Bu nasıl peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, çarşıda pazarda gezip dolaşıyor dediler. Me entum illa veşerum misluna. Siz hiçbir şey değilsiniz. Bizden, bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz dediler. Ve menzelen rahmanun min şeyrin entum illâ tekzibun. Siz de size de Allah Rahman olan Allah bir şey indirmiş, göndermiş değildir vahiy falan. İn entum illâ tekzibun. Siz sadece yalan söylüyorsunuz diyorlar. Yasin suresinde bu da biliyorsunuz. Siz de ancak bizim gibi insanlarsınız Allah kitap diye bir şey inzal etmemiş Ve sizin vasıtanızla göndermemiştir Siz yalancılardan başka bir şey değilsiniz diye Yalan isnat ettikleri Kur'an'ımız ettiklerini Kur'an bildiriyor bize Aradaki bir büyük farkı görmenin Manevi körlükten ileri geldiğini Ve sapıklığın bu cihetten zuhur ettiğini de Hazreti Mevla'na anlatıyor Evet Elmasla kaldırım taşı da taş olmak itibarıyla birdir. Elmas yerden çıkıyor biliyorsunuz. O da taştır, o da taştır diyor. Ama biri yüzük yapılıp parmakta taşınır, öbürü yollara döşenip ayaklar altında çiğnenir. Yakut, zümrüt ve elmas da bir takım taşlardır. Fakat çakıl taşı değillerdir. Çakıl taşlarını da kaldırımlara döşerler işte. Asfalt yaparlar üstüne falan. abdal ilahiye, İlahiye Evliyaullah'tan bir taifeymiş ki yedi kişi olurlarmış. Üçler, yediler, kırklar diye sayılanlardan yediler herhalde bunlar olacaktır. Üçler ise kutuptur. Yani Gavs ile İmaman, iki imam ve bir de Gavs. Ki kutup yahut Gavs ve Asır'daki velilerin seçkini imamın da onun muavinleri demek oluyormuş. Tabi bir, bir, bir, bir, bir gayb aleminden haber verdiği için böyle konuşuyor tabi mişla, mişla konuşuyor. Biz bu dünyanın idaresi nasıl oluyor? İşte mahallenin muhtarı vardır, şehrin belediye reisi vardır, öteki kaymakamı vardır. Vilayetin valisi vardır, ondan sonra işte meclisi var, cumhurbaşkanı var, bir sürü şey, teşkilatı var. Aynen manevi aleminde böyle idarecileri vardır. Meleklerden veya işte evliyadan seçilmiş şeyler. Bir mesela Konya'da şey Ladikli Ahmet Ağa diye birisi vardı. Cahil adam, çoban, çoban Ahmet Ağa. Ömrü boyunca çobanlık yapmış. Ama Allah vermiş, saf kalpli herhalde şey olarak. Hep şiirle konuşur, öyle. Dili çözülmüş, kalbi açılmış, o kadar. Kendisine dini fıkhi şeyler sorarlar. Efendim işte oruç tuttum, bilmem işte burnumdan kan geldi, orucum bozuldu mu falan gibi şeyler soruyorlar böyle. Demiş ya ben hoca değilim evladım, ben hoca değilim, ben bilmem, böyle şeyleri bilmem. Konya'da büyük büyük alimler var gidin ona sorun böyle şeyler falan dermiş. Ama işte Stalin şey olduğu zaman 1900 şeyde 61 senesinin kışındaydı galiba. Evet, 61'in kışındaydı. Şey oldu. Böyle dayanamamış bir gün demiş Stalin ölüsüz Stalin domuzu ölmedi falan diye konuşuyorlarmış böyle önünde. Ya demiş merak etmeyin dün akşam onu biz boğduk demiş. iki üç kişi gitmişler Adrail'le beraber onu boğduğunu söylemiş. Kaçırıyor bazen kaçırıyorlar işte. Hasip Efendi'ye de gelmişler efendim. Demişler ki şey işte o Hoca Efendilerden bir tanesi rüya görmüş herhalde. Önümüzdeki Cuma günü sen ahirete gideceksin diye. Buna benzer kendi öyle yormuş. Gitmiş bütün akrabalarla, komşularla, işte dostlarla, arkadaşlarla. Yahu Cuma günü benim cenazeme unutmayın gelin falan diye vasiyet de ederek, tembihte bulunarak böyle dolaşmış. Hasip Efendiye demişler, Efendim böyle böyle oldu. İşte bu adam ölmeden 10 gün önce gitti bütün dostları şeyleri ziyarette, onlardan helallik aldı deyince çocukluk yapmış yahu çocukluk yapmış demiş böyle şeyler söylenirler mi demiş falan bazen böyle çocukluk yapıyorlar işte Niyazi Mısır'ı da onlardan birisidir Evliyaullah'ın çocuk cinsinden olanlarız söylenmeyecek sırları söylüyor tabi onlar ehline söylenir halka söylenmez söylendiği zaman milletin kafası karışır Hazreti Mevlana zaten bazen geliyor geliyor Diyor ki burada sözü kesiyoruz. Buradan sonrası diyor Hüsamettin, bundan sonrası diyor söylenmez. Hüsamettin söyletmek istiyor. Söylesin yazacak Hüsamettin. Yazılmıyor. Ehline malum olur zaten. Sen o hale geldiğin zaman sen de aynı şeylere şahit olursun. Bu başkasının kulağıyla, başkasının sözüyle olacak şeyler değildir. Ha, biz inanıyoruz, olabilir. Manevi dünyanın da kendine mahsus bir idaresi vardır. Mesela dedem, hatta büyükannem öyle derdi. Evladım derdi, yağmurun her tanesini bir ayrı melek atarmış damla. Kar tanesini her birini bir başka melek atarmış. Allah'ın meleklerinin çokluğunu göstermek için falan. E biz buna inanalım mı? İmanın şartlarından değil ama ben inanırım. Allah'ın melekleri o kadar. Halil Allah'ı cünülü art diyor. Allah'ın göklerde ve yerde orduları vardır diyor. Bir santimetre kan içinde, bir santimetre küp kan içinde bir damla yani bir büyük damla kan içinde kaç tane şey var? Alüvar var. Kaç tane bakteri var? Kaç tane mikrop var? Orada bir savaş var, meydan savaşı var. Alüvarlar içimizdeki o mikroplara karşı orada savaş veriyorlar. Bir santimetre kanda altı bin tane canlı var. Ve bunlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Vücudumuzda buyur çarp hesap et şimdi. Bir santimetre küp kanda altı bin canlı olursa eğer bunun tabii dört beş bini zaten şey e, al yuvardır. Ak yuvarlar var ölü hücreler var aynı yerde onun için sürekli kan takviyesi geliyor oraya destek savaş meydan savaşına vücut sürekli savaşıyor gece gündüz yaşamak için ayakta kalmak için e, insan vücudunda ortalama 5 litre kan var şimdi 5 litreyi binle çarpacaksın kaç bin yapar 5000 bin yapar 5 bini de ayrıca 6 binle çarpacaksın Sadece kandaki şeyler Canlılar Bir insan vücudunda Dünya nüfusu kadar canlı var ya. Yani. Dünya 6 milyarı falan Buluyor geçiyor buyur. E bunlar düşünmeyi Gerektirmiyor mu mucize istiyorsan Kendi vücudun işte daha Burada ekmeği yiyorsun Simidi yiyorsun 8 saat sonra Kan oluyor Tabarlara gidiyor can oluyor Enerji oluyor e buyur kur fabrikayı simitten kan üret bakalım. Ekmekten ya, fırından al üret. Daha ne istiyorsun? Daha mucize senin her tarafın mucize. Gözün görmesi mucize, kulağın işitmesi mucize, kalbin çalışması mucize, midenin hazmetmesi, akciğer, karaciğer, bağırsa her taraf mucizeyle dolu. İçerisi dışarısı. Her taraf. Kesiliyor, cildin kesiliyor. Bir hafta sonra bir şey kalmıyor. Tekrar. Birleşiyoruz. Vücut kendi kendini tedavi ediyor. Sadece bizde değil, hayvanlarda da öyle. Bütün canlılarda da öyle. Ağacı da kesiyorsun. Ceviz ağacının kabuğunu böyle alıyorsun yukarı. İki sene sonra bakıyorsun ki kapatmış o yarayı. Görüyoruz. Ağaçlarda da görüyoruz. Canlılarda da görüyoruz. Ve Bunlardan ibret almak lazım işte. Allah'ın büyüklüğü, yarattığı şeylerdeki mucizeyi, kudretini. Allah kudretini böyle gösterir. Kendisi gizli ama kudreti ortada, eserleri ortada. Allah bize ibret almayı, ders almayı nasip eylesin. Evet. Devam ediyoruz. Sen suretlerle siretleri birbirinden aynı zannetme diyor. Suretler seni aldatır. Her gördüğün sarıklıyı baban zannetme. diyor. Bir şurada sen diyor hala şekle bağlanıp şekile göre, görünüşe göre maddenin durumuna göre hüküm vermeye kalkıyorsan boşuna Sübhanallah, Sübhanallah diye diyor tesbih çekiyorsun. O Sübhanallah, Sübhanallah diye tesbih çekmen Allah maddeden, şekilden, suretten münezzehtir demektir. Allah yüceler yücesidir. Her şeyden münezzeh olan bütün kusurlardan, arızalardan, Maddeden şekilden münezzeh olan Allah Subhanallah demektir. İşte Yunus'un tercümesi. Yücelerden yücesin kimse bilmez nice'sin diyor. Subhanallah o demektir. Türkçeye en güzel tercümeyi Yunus yapmıştır. Bu Subhanallah'ın tam karşılığıdır. Öyle orada diyor ki Subhanallah Subhanallah demek o zikrin Subhanallah kelimesinin senin kalbinde Tecelli etmesini dilemektir Allah'tan. Yoksa Allah Sübhan'dır sen desen de demesen de Sübhan'dır. Esma zikri onun içindir. Hasta olduğun zaman ya Şafi diyorsun. Allah'ım şifa veri demektir o. Şafi ismine sığınıyorsun. Subhan ismine sığınıyorsun ama sen hala puta tapıyorsun. Şekil puttur çünkü. Şeklin arkasındaki manaya erişeceksin. Özü kavramak içindir o. Allah tesbihi. İşte biz her namazdan sonra 33 defa subhanallah'la başlıyoruz. Namazımız "Subhanekallahumma" diye başlıyor. Subhan ismiyle. Bu şirkten kurtulmak, Allah hakkındaki bütün şeylerden kurtulmak içindir. Allah'ın en büyük isimlerinden birisidir subhan. Subhan zaten melekût aleminin zikridir. Bizim bu dünyanın anahtarı Rahmandır. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın anahtarıdır. Öbür maneviyatın anahtarı Subhanallah'tır. Al, melekler alemi, ruhlar aleminin şeyidir. Tesbihidir bu. E sen hala işin şekline saplanıp kalıyorsun. Ruhaniyetine, işin özüne, hikmetine ulaşamıyorsun. Boşuna diyor Hazreti Mevlana. Subhanallah, Subhanallah zikri çekiyorsun ama sen hala eşyaya tapıyorsun. Eşyanın görünüşüne göre hüküm veriyorsun. Zahire göre hüküm veriyorsun. Bundan kurtul diyor. İşin arka planını da anlamaya çalış. Bu bir din hikmettir biraz da. Büyük ölçüde hikmettir. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve diyor. Allah bize Kur'an'ı kitabı öğrenelim ve hikmetiyle öğrenelim. Hikmetiyle birlikte öğrenelim diye. Şeriat da öyledir. Şeriat da hikmetiyle öğrenilirse şeriat olur. Yoksa e, mekanik bir şeydir işte. Diğer teknik bilgiler gibidir. Marangozluk gibi, terzilik gibi falan bir şey olur. Oruç seni eğer günahtan korumuyorsa, namaz seni eğer bir şey kazandırmıyorsa, ruhuna bir şey teselli, ruhuna bir tecelli, kalbine bir tesir yapmıyorsa o ibadet yatıp kalkmaktan ibadet. Jimnastik bile değildir. O kadar. İş bu, bu Vahhabi düşüncesidir, onu size söyleyeyim. Vahhabiler bu hale getirdiler dini. İçinden maneviyatı aldılar. Bu materyalizmin şeyidir, attığı kazıktır. Materyalizm, maddecilik yani, maddeye tapmak. Şimdi bu asrın şeyidir, moda yaşayış tarzıdır. Moda yaşayışıdır, maddeye tapmak. Nedir? Ruh yoktur, maneviyat yoktur, sevap yoktur. İbadet peki sevap yoksa ibadet neye yarıyor? Ecir, manevi ecir diyoruz. Manevi ücret Allah tarafından. Rahmet, merhamet falan yoksa, cennet yoksa, ahirette bunların karşılığı yoksa. Bu ibadet neye yarıyor? Öyle. Şimdi şu size işin esas şeyini söyleyeyim. İskeletini yahut da kur, kurgusunu, kurgusunu. Materyalizm dediğimiz maddecilik. Dedi ki, ilk hedef ruhsuz madde. Ruhsuz madde. Allahsız kainat diye başladılar işe. Ve dinsiz toplum. Tabi maneviyat din, tabi dinden doğuyor. Bütün manevi değerler dinin şeyi, ürettiği şeylerdir. Üç, üç esas üzerine kurulmuştur. Ruhsuz madde, Allahsız kainat. Dinsiz toplum. Din ve inanç laboratuvara girmez. Orada eşya vardır, madde vardır. Hatta dindar adam ilim adamı olamaz. Allah'a inanıyorsa, ruha inanıyorsa onun ilim adamlığının kıymeti yoktur. İnanmayacak. O şartı koyuyor. Hep öyle şimdi. Sonradan dinsiz toplum. Bak 200 senedir uğraşıyorlar. Dinsiz bir toplum meydana getiremediler Rusya'da bugün bütün kiliseler Ben 1996'da gittim Bütün Kazakistan işte, Tataristan, Çuvaşistan Başkırıdistan falan dolaştık falan Oradaki bütün Rus kiliseleri Harabe gibiydi Ertesi sene gittim 1997'de gittim Birçoğu tamir edilmiş Boyanmış hatta orman içindeki Manastırlara gittik Gencecik çocuklar böyle 12-13 yaşındaki, ortaokul çağındaki çocuklar şeye koşuyorlar, kiliseye. Hatta kiliseyi boyamışlar, tabir etmişler. Bir sene içinde birçok şey değişmiş. O zaman Yeltsin vardı. Böyle. Dedim buna ne hal? Birinci sene gittiğimizde Kazan gibi koca büyük bir şehir. Şey, Tataristan'ın baş şehri. Sadece bir cami açıktı. Mercani camisi çıktı. Ertesi sene gittiğimizde Kazan'da altı tane cami açılmıştı. Beş tane daha açılmış. Mahalle aralarındaki camileri de tamir etti. Müslümanlar da, oradaki Ruslar da kiliselere şimdi akın ediyorlar. Bilhassa gençler. Niye bunu söylüyorum? Çünkü komünizm toplumdan dini çıkarmayı başaramadı. Şimdi bataryalizm dediğimiz o şeytanca düşünce madem ki bu toplum dindardır, dinden vazgeçmiyor, öyleyse dinin içini boşaltalım. Light Müslümanlık dediğimiz budur işte. Yani sevap düşüncesini, manevi, ruhani tarafını içini boşaltalım. Din böyle şey olsun, folklorik bir şey olsun. Şimdi çaba onun üzerine kurulu. Bütün dikkatinizle ona bakın. Yazarlar, çizerler, propagandalar, hatta Fethullah Hoca'nın yaptığı bütün şeyler işte Light Müslümanlık yok işte bilmem e, İslami değerler yok, İbrahim'i dinler falan filan hep buna çalıştılar. Dinin içindeki maneviyatı boşaltalım. Din kalsın, dine dokunmayalım. İçini emir çıkaralım. Sarısını alalım, yumurtanın yeter. Bitti, mesele budur. Buna çalışılıyor şimdi. Çünkü dinden kurtarmak mümkün olmuyor insanları. Dinsiz yapmak kolay kolay mümkün olmuyor. Denediler, 90 sene uğraştılar. Rusya'da, işte şeyde, e, burada Arnavutluk'ta Enver Hocalar vesaireler falan her yerde. Komünist ülkelerde, hatta Çin'de. Baktılar ki toplumda insanları dinsiz yapmak mümkün olmuyor. Öyleyse bu din kalsın, dinlerin içini boşaltalım. İşe yaramaz hale getirelim yani, çürütelim dinleri. Bu, bu akım şimdi bunun üzerinde deneme yapıyor. Biz de Mevlana'ya sarılıyoruz, ruhaniyete sarılıyoruz. Peygamberin ruhaniyetine, Allah'ın sevabına, maneviyatın gücüne, ruhun ve iradenin gücüne inanıyoruz ve onu yaşatmaya çalışıyoruz. Ruh vermek lazım. Ruh nedir? Evvela bilgi, sonra sevgi. Birbirimizi sevemiyorsak Allah'ı sevmediğimiz içindir. Allah sevgisinden mahrum olduğu için gönüllerimiz, Allah sevgisinden mahrum olduğu için birbirimizi sevemiyoruz. Demek ki ağrıza oradan geliyor efendim. Evet bunları belki sırası mıydı ama bilmiyorum ama bunları söyledik işte. Size başka türlü bir konferans oldu bu. Evet, bunun hiç itirazı yok onu size söyleyeyim. Çaba budur, bütün dünyada oynanan oyun budur. Çünkü dinde cihat var, dinde savaş var, din uğruna, Allah uğruna baş vermek var, can vermek var. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ diyor Kur'an-ı Kerim. Allah yoluna savaşmak emrediliyor. Dini yaşatmak için ezanı mukaddesat dediğimiz, mukaddesat, mukaddes olan şeyleri ayakta tutmak için bir insan ne için yaşar? Uğrunda ölecek mukaddes değerleri yoksa diyor bir insanın, kendisinin de değeri yoktur. Bir insanı insan yapan, değerli kılan içindeki inançlarıdır. Taşıdığı mukaddes kutsal duygulardır. Kutsal duygu nedir? Canımızı feda edeceğimiz değerler. İşte namus kutsaldır, bayrak kutsaldır, vatan kutsaldır, ezan kutsaldır. Din, iman, ibadet, oruç hepsi bunları kutsal değerlerimiz. Kur'an kutsaldır. Kuddüs olan Allah'tır, Allah'a ait olan, Allah yoluna bizi sevk eden her şey kutsaldır. Ezandan, bayraktan başlar, İstiklal Marşı'nda tek tek dile gelmiştir, Orada size söyleyin. Bütün kutsallarımız İstiklal Marşı'nda mevcuttur. Orada bayrak var, sancak var, ezan var, şehit var, şehadet var, vatan var, namus var, hepsi var. Onun için İstiklal Marşı'mız bu milletin amentüsü gibidir. Kutsallar şeyidir. Destanıdır Kutsallarımızın destanıdır istiklal maaş Onun için Nerede arayacağız diye sormayın İstiklal maaşına bakın altlarında çizin Ezan var orada Vatan hepsi var hepsi Namus var iffet var aile var hepsi var Her iki arı bir yerden yediği halde bu kadar diyor böcek çeşitleri var arı çeşitleri var. Aynı şeyleri yerler. Yediği halde birinde yani eşey arasında yalnız iğne bulunur sokmak için. Diğerinden bal yapılır. Bal arısından da bal olur. Şimdi o arıdır diyerek bal arısı ile eşeğ arısını aynı şeye mi koyacağız? Kefeye koyacağız. Her iki nevi ahı var. Ot yer ikisi de birçok cey, ceylan çeşitleri var, karaca çeşitleri var, tavşan var, işte bu şeyler var, çölde olanları var, başka yerde olanları var. Her iki nevi ahu da ot yer ve su içer. Lakin birinden yalnız gübre çıkar, öbürünün göbeğinden de misk denilen kokulu bir başka değer çıkar. İşte amber dediğimiz şey de sadece balina balıklarının bir cinsinde vardır. Deniz balık çeşitleriyle doludur. Binlerce çeşit balık var. İşte görüyoruz tablalarda bizim çeşitleri. Uskumru yoktu bu sene biraz çıkmış işte. Marmara uskumrusu kaybolmuştu. Kaç senedir yoktu ortada. Bu sene ortaya çıkmış. Allah ihsan etmiş. Kıymeti bilinir inşallah. Yalnız hamsileri tabii çok küçükken yakalıyorlar. Şu kadar şu kadar. Biraz şöyle büyümesi lazım. Bir ağlanması lazım. E neyse. Burada Karadenizler varsa onlara da şey edeyim yani. Onlar adına da konuşayım olmaz. Hamsiyi balıktan başka bir şey kabul ediyorlar zaten. Hamsi vardır, paluk da vardır diyor. Evet. İki nevi kamış vardır. Aynı derede yaşarlar. Aynı sudan sulanırlar, aynı tarlada büyürler. Birisi aynı suyu içtiği halde birinin içi boştur, diğeri şeker kamışıdır. Şimdi öteki sazlarla, kamışlarla, şeker kamışıyla aynı mı tutacaksın? Böyle yüz binlerce misal mevcuttur kainatta diyor. Ki aralarında 70 yıllık fark vardır. Küfür ehli iman ehline düşmandır. Çünkü... Kendinde olmayanı kıskanır Herkes kendinde olmayanı kıskanır Bu yani avamdan biri yer Yediği posa olarak kendisinden ayrılır Öbürü yani havastan olan yer Yedikleri nur olur, hikmet olur Akıl olur Avamdan olan yer yediği hasislik ve haset olur Havastan olan yer Yediğinden Allah'ın nuru husule gelir Onun kalbinden merhamet olur onun şeyinde bazısında kuvvet olur zalimin şeyinde aynı sofradan aynı yemekleri yiyoruz zalimin yediği fakiri zavallıyı ezmek içindir ötekinin de kalbinde merhamet oluyor yediği helal lokma çünkü işte haram haram lokma hayra gitmez vücutta da dışarıda da haram servetten zekat verilmez veremezler zaten Allah kabul etmez çünkü haramdan kazanılmış kazançtan zekatte verse bir şeye yaramaz olmaz. Yani mümin temiz ve ziraate kabiliyetli bir toprak gibidir. Mümin ekilir biçilir bir güzel arazi gibidir diyor. Kafir ise çorak ve verimsiz bir toprak gibidir. Ve kan, kavmin boradır. Bor bor dediğimiz bor. Şey ekin olmayan işte taşlık şeyler, toprağı az, taşı çakılı çok olan yerler orada hiçbir şey ne eksen bir şey alamazsın. ektiğiniz tohum da boşa gider, birebir bir bile vermez onun için. Kuntum <gülüyor> kavmın diyor şeyde iki üç iki yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de bor kelimesi bize Arapça'dan geçmiştir, Kur'an'dan geçmiştir yani daha doğrusu. Bor arazi diyoruz, çorak arazi demektir ekilme biçilmeye ziraat elverişli olmayan manasına gelir. dalıkı نصرف الآيات diyor. Güzel memleketin nebatı Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Onlar bire 100, bire 200 mahsul verirler ektiğin o verimli topraklardan. Fena olandan ise faidesi pek az bir şeyden başka bir şey çıkmaz. İşte şükredecek bir kavim için ayetleri böyle çeşitli olarak açıklarız diyor. Birçok çeşitli misallerle Allah bize anlayalım diye çeşitli misaller getirerek hakikatları anlatıyor. İki taraf suretinin birbirine benzemesi caizdir. İki insanın da birbirine benzemesi caizdir. Acı suyun da tatlı suyun da duruluğu vardır. Şişe içinde aynı görünür. Tadını sadece içtiğin zaman anlarsın. Hangisi acıdır hangisi tuzludur hangisi güzeldir Onun için şişede belli olmaz dışarıdan bakmakla belli olmaz Hazretim Mevlana diyor ki biz suyun tadını içtiğimiz zaman anlarız diyor Biz suyun kalitesini tadından anlarız diyor O insanı kastediyor tabi yani Sihri de mucizeye benzettiler Yahut mucizeyi sihir zannettiler her ikisinin de hile üzerine yani hokkabazlığa dayandığını sandılar. Hazreti Musa ile imtihan olmaya kalkışan Mısır sihirbazları Firavun'un adamları sihirbazları inat ve mücadele fikriyle onun asası gibi birer değnek yakalamışlardı. Çünkü başlangıçta o peygamberi de kendileri gibi sihirbaz ve hokkabaz Sanmışlardı Halbuki bu asa ile onların asası arasında Yani asa değnek demektir Dağlar kadar fark vardı Musa'nın mucizesi ile onların sihri arasında Uzun bir mesafe vardır Hiçbirbirine benzemez Sihir işinin sonunda Allah'ın laneti Mucize işinin sonunda ise Allah'ın rahmeti vardır o Allah rahmetinden dolayı peygamberine inna lan'suru rusulana diyor. Biz muhakkak ki peygamberlerimize yardım ederiz diyor. İşte sonra Hz. Musa'nın asasını çalmaya kalktılar şeyler. O sihirbazlar gece Hz. Musa uykudayken geldiler çalmaya kalktılar. Çalamadılar ama çalsalardı da bir şey olmazdı yani. O asa Hz. Musa'nın elinde ejderha oluyor. Onların elinde yine asa olarak kalacaktı. Asadan zannettiler. Halbuki mucize Musa'dandı. Bütün mesele o. Keramet içmiş, mucizeye sihir olduğu için bozulmuşlar. Millet kavga arıyor ya. Haberler de öyle. Bir çocuk başarılı olsa haber olmuyor. Sen mahalleye şey nimet dağıtsan haber değil. Ama komşu iki kelime kavga ederse hemen haber oluyor. Niye? Çünkü millet kötülük peşinde demek yani. O kadar. Halbuki iyiliği haber yapmak lazım. Ben bir konuşmamda demiştim ya bizim çocuklar gittiler matematik birincisi oldular. Dediğim 30 sene önce şeyde dedim ya üçüncü sayfada küçük alt köşelerden birinde bunu haber bu. Manşetten verilecek haber ya. Yani Türk çocukları gitmiş dünya birincisi olarak gelmiş. Matematik birinci hem de kafa zeka eğitim öğretim mektep bütün Anadolu'da Türkiye'deki çocuklara şev verecek aşk verecek şey haber. Sen bunu saklıyorsun saklıyorsun da gidiyorsun birbirine şey en şeyden köşeden manşet hem de sür manşet. Manşetin üstünden veriyorsun. Birisi dans etmiş de bilnem etmiş de yahut sevgilisiyle kavga etmiş de bakın gazeteleri. Pislik dolu. Hepsi televizyonu da gazetesi de Size söyleyin. Böyle. Allah korusun. Kusura bakmayın. Evet. Bu şimdi başka bir konuya girdi. Girmedi yani. Sihirbazlarla, sihirle mucizenin aynı şey olmadığını anlatacak Hazreti Mevlana. Burada kalıyoruz. Saatimiz de bitti zaten doldu. Onun için... Şuraya not alayım haftaya devam ederiz. Haftaya diyorum kusura bakmayın. Kaçında olacaksa bilmiyorum ama daha bana bildirmediler. Evet. Birincisi peygamberlerin sıradan insan olmadıklarıdır. Onlar taşlar gibi çakıl taşı değiller bizim gibi. Onlar yakut, zümrüt işte pırlanta gibi şeylerdir. Başka türlü taşlardır. Diyor ki çakıl taşlarını kaldırıma döşerler, yollara döşerler. Çamur olmasın ayakları diye. Üstüne basar geçerler. Ötekinde kırarlar, taşlarına işlerler, baş tacı ederler. Peygamberler insanlığın baş taşlarıdır. Bu Bergson da aynı şeyi diyor. İnsanlığın üzerinden birbirleriyle el sıkışırlar diyor peygamberler. Hepsinin birbirlerinden haberi var merak etmeyin. Zaten Peygamber Efendimiz Peygamberlerden bahsederken Kardeşim Davud diyor, kardeşim İsa diyor, kardeşim Yahya hep kardeşti olarak söylüyor. Peygamberler Adem'den beri gelen sadece Adem Aleyhisselam için ve bir de İbrahim Aleyhisselam için Ebine İbrahim diyor, millete Ebikum İbrahim diyor, ayette öyle geçiyor. Sadece Hazreti İbrahim'e Atamız diyor babamız diyor yani o kadar onun dışındakiler hepsine kardeş diyor. Onlar Berkson'da bunu derden yakalamış bilmiyorum ama kitabında diyor ki peygamberler insanlığın üstünden birbirleriyle el sıkışırlar, el tutuşurlar diyor. Selamlaşırlar. Evet. İnne necmestu ne remlestu nekhab hak vallahu a'lem bissevâb. Allah Allah eyvallah. Vakti şerif hayrola, hayırlar feth ola, şerler def ola, niyazımız indi ilahide makbul ola. Allahu Zülcelal ismi zatının nuruyla kalplerimiz pür nur kıla, demler, safalar ziyade ola. Demi Hazreti Mevlana, sırrı Cenab-ı şems Tebrizi, keremi Hazreti İmam Ali, şefaatü Muhammed'in nebiyyil ümmi, rahmeten lil alemin, hu diyelim... Ho eyvallah hayırlı dersler hayırlı geceler hayırlı akşamlar bir ders daha Netken darting